1355 numaralı konu, Ebu Höreyre'nin ilme rağbeti, Ebu Höreyre şöyle anlatıyor, Allah'ın Resulü bir gün bana, niçin şu arkadaşlarının istediği ganimet mallarından, sen de istemiyorsun, dedi, ben Hazreti Peygamber'e, senden isteğim, Allah'ın sana öğrettiğini bana öğretmendir, dedim ve sonra sırtımda bulunan abayı çıkarttım, önüne serdim, hatta abamın üzerinde bitlerin yürüyüşü hala gözümün önündedir, Hazreti Peygamber anlattı, ben de anlattıklarını öğrendim, sonra Hazreti Peygamber abanı topla dedi, ben abamı toplayıp göğsüme dayadım, bana anlattıklarından tek bir kelime bile unutmadım.